Birileri bize bir şeyleri dayatıyor. Evet. Ve biz farkında olmadan birileri gibi hayat yaşamaya başlıyoruz. Dün Ümraniye'de Mekke'nin fethi programına konuşmacı olarak da bizi davet etmişlerdi. Acizane. Çıktık, derimiz döndüğünce bir şeyler söyledik. Orada bir şey söyledim. Son günlerde bütün Müslümanlar rahatsız oluyoruz. Sokaklara dökülüyoruz. Efendim kahrolsun falancalar diyoruz. Filistin'deki kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ama bir şeyi kaçırıyoruz. Bağırarak, çağırarak bu işler olmuyor. Eyleme geçmek gerekiyor. Yıllardır Müslümanların adeta çeşitli yollarla gazları alınıyor. Yıllardır adeta farklı yollarla, farklı çalışmalarla Müslümanların içindeki Zafer duygusu, Müslümanların içindeki heyecan, Müslümanların içindeki coşku, Müslümanların içindeki Rablerine iyi kul olma duyguları, içerisindeki o muhteşem potansiyel bir şekilde farklı yollara kanalize ederek boşalttırılıyor. Öfkemizi, kinimizi, nefretimizi, heyecanımızı, azmimizi, coşkumuzu, hadeta birileri bir yerimize iğneyi batırarak boşaltıyorlar. Biz sokaklara dökülerek, bağırarak, çağırarak bu işleri çözülebileceğini ya da en azından nefsi olarak ben şahsen, istikhasen olarak rahatladığımı hissediyor. Sokağa çıkıp bağırdığım zaman ya da ekran başında onlara küfrettiğim zaman, kızdığım zaman sorunu çözdüğümü ve bir müslüman olarak üzerime düşeni yaptığımı zannediyorum. Oysaki sorun çözülmüyor. Sorun yerinde duruyor olması gerekenler yapılmıyor ki. Bakın bir örnek eyleme geçmek gerekiyor. Hani Müslümanların Medine'deki ilk yıllarında susuzluk yaşıyorlar, su problemi yaşıyorlar. Ve bir Yahudi su kuyusu var, parayla satıyor, çok yüksek rakamlarla. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer çok büyük paralar vermesine rağmen Yahudi kuyuyu satmıyor. Hazreti Osman radiyallahu anh o Adeta efendim ahlakı güzel, haya sahibi, güzel insan Hazreti Osman gidiyor. Adama Yahudi'ye bir teklifte bulunuyor. Diyor ki gel seninle ortak olalım. Yüzde elli elli kuyuya ortak olalım. Ne istiyorsan vereyim. Bir gün suyu sen sat, bir gün suyu ben satayım. Bu Yahudi'nin çok hoşuna gidiyor. Hatta Hazreti Osman diyor ki ilk gün suyu sen sat. Yahudi kabul ediyor, Hazreti Osman kuyunun %50'sinin yarısını satın alıyor ve ilk gün Yahudi suyu satıyor ve çok iyi bir para kazanıyor. İkinci gün sıra Hazreti Osman'a geldiğinde bütün Müslümanlara haber salıyor. Müslümanlar iki günlük su kaplarıyla gelsin. Müslümanlar iki günlük su kaplarıyla gelsin. Ve ertesi gün Yahudinin su gününde, su satma gününde hiçbir Müslüman gelip su almayınca, su ihtiyaçlarını bir gün öncesinden gördüklerinde... Yahudi bir süre sonra kuyunun tamamını Hazreti Osman'a satmak zorunda kalıyor. Ve Hazreti Osman da o kuyuyu Müslümanlara hibe ediyor. Bakın eylem mi? Faaliyet mi? Yapılması gereken mi? Bundan daha güzeli var mı Allah aşkına? Yani şunu yapabilirdi Hazreti Osman'da geçip kahrolsun işte su vermiyorlar bize suyumuzu alıyorlar böyle bir zulüm olur mu bağırıp çağırıp kızıp dövüp sövüp ama bunların hiçbiri sorunu çözmüyor ki sorunu çözmek için eyleme geçmek gerekiyor ve doğru eylem. İşte bizim bugün eyleme geçmemiz gerekiyor. Bizi bugün bütün hayatımızla yaşayış biçimimizle bizzat evimizin içiyle doğru Müslüman olmaya başlamamız lazım. Efendim Allah dualarımızı kabul etmiyor mu yoksa? Şu an yeryüzünde bir buçuk milyar insanın eminim tamamı şu kardeşlerimizin halini görünce Rabblerine dua ediyorlar. Ediyoruz hep beraber. Birilerini kahretmesi ve o mazlum kardeşlerimizi yardım eline uzatması için dua ediyoruz. Ama bakıyoruz ki yıllardır dua etmemize rağmen. Rabbim duamızı kabul mü etmiyor yoksa? Efendim, dilimizden çıkan duamızla yaptıklarımız birbiriyle örtüşmüyor. Fiili ve kavli dua birbiriyle örtüşmüyor. Ben, Ya Rabbi falancayı kahret diyorum, yarım saat sonra o kahret dediklerimin ürettiği ürünlere gidip satın alıyorum. Ya Rabbi şunları kahret, şu Müslümanlara zulmedenleri kahret dediğim zaman evimin içine baktığımda o kahret dediğim İnsanların ürettiği ürünlerle dolu bir evin içinde yaşadığımı görüyorum. Üstümdeki elbisenin onlar tarafından üretildiğini, soframdaki yemeğin onlar tarafından üretildiğini, evimin içindeki eşyaların, iş yerimdeki eşyaların, hayatımın yüzde doksanının onlar tarafından organize edildiğini görüyorum. O zaman bir taraftan kahret derken öbür taraftan kazandığım bütün parayla ben onları destekliyorsam yaşatmak için Allah nasıl onları kahredecek? Burada bir problem var. Burada bir sıkıntı var. Nasıl kahredecek acaba? Mekke'de Kabe'nin içinde Ya Rabbi Müslümanlara zulmedenleri kahret diyoruz. Bakıyorsun Kabe'nin içinde en çok içilen içecek falanca içecek. Falanca falanca falanca falanca yiyecek mağazalarında Kabe'nin etrafındaki o falancaların yiyecek o kahret dediklerimizin patentine sahip oldukları yiyecek mağazalarında saatlerce sıra bekliyorsunuz hamburger yiyebilmek için pizza yiyebilmek için oturup bir kahve içmek için nasıl kahretecek o için sevgili dostlar Mevla başınıza gelenler, ellerinizle yaptıklarınızdır diyor. Biz Müslümanlar, bu hale düşüyorsak, bununla bizim problemlerimiz var. İnşallah bu hadiseler, bizim uyanmamıza, özümüze, kökümüze, kültürümüze, değerlerimize, geri dönmemize, onun farkına varabilmemize katkı sağlar inşallah diyor. Eğer bunu sağlamıyorsa, problem var demektir. Müslümanca yaşamayı, ...beceremiyorsak problem var demektir. Kıymetli Hocam, Aleykümselam... ...biz Müslümanların sorunu, sorunu... ...birlik olmayışımızdan kaynaklanıyor. Biz birlik olsak... ...bunlar bu kadar ileriye gidebilirler mi? Ya ne kadar güzel. Birlikten kuvvet doğar... ...ve güç gücü durdurur. Bize Avrupa Birliği'nden önce... ...Müslüman birliği lazım demiş. Evet, dünyada topu topu... ...40-50 milyon Yahudi var... Ama dünyanın başına neler getiriyorlar belli. Ve dünyada bir buçuk milyar Müslüman var. Bir buçuk milyar Müslüman adeta pamuk gibi koca bir top, karşıda küçük ama birbirine bağlı çelik gibi bir kütle duruyor. İşte İslam'ın ilk dönemleri peygamberliğimizin, peygamberimizin peygamberlik dönemine baktığımızda, Bedir'e baktığımızda, Mekke'nin fetine baktığımızda, belki azdılar, sayıları çok azdı. Bedir'de müşrikler kat kat fazlaydı, ama müşrikler dağınıktı, parçaydı, kibirleri vardı, gururları vardı, putları vardı, sahte ilahları vardı, ama karşıda birbirine kenetlenmiş, birbirine sımsıkı bağlı, Rablerinin adına savaşan yiğitler vardı küçük bir misketti belki karşıda devasa bir pamuk topu vardı ama darmadan ettiler Darmadan bu çok önemli İsrail'in ürettiği bir deterjan kutusunda aynen şöyle yazıyor siz olmadan bir eksik desteğinizle bir fazlayız onlar bizim desteğimizle yaşadıklarını itiraf etmişlerdir. Bizim desteğimiz olmadan eksik olacaklarsa biz neden onların ürünlerini alarak kardeşlerimize kurşun sıkalım? Hicret, Yahyalı, Kayseri'den. Maalesef bunu hep konuşuyoruz. Bu konular gündeme geldiğinde hep söylüyoruz. Bazen şunu söylüyorlar bugün bir arkadaşımız da söyledi dün programdan sonra annesiyle tartıştığını söyledi bayan aradı daha doğrusu dedi ki hocam dedi tartıştım çocuğumla bak dedim oğlum kocayı duydun ayağında ayakkabı var ama anne dedi yani bu ayakkabıyı en iyi onlar üretiyorlar yani var mı bizim Müslümanların ürettiği kaliteli bir ayakkabı giy? Allah aşkına bizim kaliteli ayakkabı giyme mecburiyetimiz var mı ya? Yani bakın bize bir standart koyuyorlar ve biz bu standarta uymak zorundayız. Kardeşim bu standartlarda elin yavrunun ürettiği standartlar öde ürün üretsinler onlarınkini alalım. Benim bu standartlarda giyilme bu standartlarda yeme bu standartlarda koltuk malzeme evime alma mecburiyetim yok ki. Ayakkabı niçin var? Eğer bir başka ayakkabıda o işi görüyorsa bırak, bırak o kalitede olmasın ya. Kandırmayın kendinizi ya. Efendim Müslümanlar bu kalitede ürün üretmiyor. Üretsinler onlarınkini alalım. Kendimizi ne kadar çabuk kandırıyoruz. Ne kadar çok fetva buluyoruz. Yapmayın. Allah bunun hesabını sorar.